Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da bir sinefil programında daha beraberiz. Ben Melis Behlil. Ben Yeşim Burun. Bu haftaki programımızı bu hafta gösterime giren filmlerden... ...Independence Day'in e, yenisinin, Resurgence'ın temasıyla açtık. E, orijinal müziğinde zaten aynı temalarını kullanıyor bu devam filmi. E, bu filme ve diğer yeni filmlere ve haberlere girmeden önce her zamanki gibi... İletişim bilgilerimizle başlayalım programa. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040. Programımızın e-mail adresi ise sinefiller.gmail.com. Bu haftaki program destekçimiz Belgin Demirbağ'a da çok teşekkür ediyoruz. Evet, bu hafta böyle hakikaten bir yas havası var vizyonda da diyebiliriz. Ee, bunun en büyük... ...sebeplerinden biri Kurtuluş Günü Yeni Tehdit gibi... ...tam böyle Summer Blockbuster denilen yaz gişe filmleri... ...bol efektli, patlamalı, çatlamalı, aksiyonlu filmlerin... ...belki de en krallarından birinin devamı geliyor. Evet yani böyle paradigmayı biraz değiştiren filmlerden biriydi aslında... ...nasıl 75'te Jaws bu yaz filmleri furyasını başlattıysa... ...1996'da da Independence Day... ...ilanlarını ta Ocak'taki e, kupa finalinde verdi. 4 Temmuz hafta sonunu domine etti. Oradan başlayarak... ...şimdi bu bize normal geliyor ama o zaman yoktu. O kadar önceden tarih belirlenmiyordu. O kadar önceden yoğun reklama başlanmıyordu. E, ve hakikaten o senenin en iyi gişe yapan filmi oldu. E, tam 20 sene sonra, hikayede de tam 20 sene sonra... ...Devam filmi geldi. Evet... Ve yine Roland Emmerich. Evet, e, Kurtuluş Günü Yeni Tehdit filmin adı. Çok da tabii şaşırtıcı olmayacak şekilde uzaylılar gelmişti. İnsanlar e, birleşip kurtarmıştı dünyayı. Ama tabii uzaylılar tekrar geliyor. Yeniden bir tehdit var. E, ve Hatta e, film Çekilirken daha e, konfirme edilmemişti ama üçüncüsünün de geleceği açıklandı. Zaten bu filmin sonunu da bir hayli açık bırakıyorlar. E, belli bir şekilde ne olacağını da anlıyoruz Hı -hı. üçüncü filmde. Çok kalabalık bir oyuncu kadrosu var. Çok yine. kalabalık bir oyuncu kadrosu var. Bir önceki filmden devam edenlerle başlayalım. E, Jeff Goldblum, Bill Pullman, Judd Hirsch, Vivica Fox, Brent Spiner hepsi Yani Will Smith hariç hepsi var Will Smith olmadık bir ücret istemiş İki film için 50 milyon dolar falan gibi bir şey O yüzden o karakter çok Hay Allah o öldü kazada Diye bir geçiştiriliyor Yine karakterden bahis geçiyor resmini görüyoruz ama Oğlu devam ettiriyor Oğlu devam ettiriyor Üvey oğlu, e, Evlat edindiği oğlu e, Baştan şeyi söyleyelim Yani Ben çok ...sevdiğim bir filmin The ...çok absürt yanları olduğunun... ...tabii ki farkındayız... ...yaşımı da bildiğim kadarıyla sever... Ee, ...çok saçma sapan tarafları... ...olduğunun tabii ki farkındayız... ...ama o hani yaz... ...büyük bütçe vesairenin çok iyi yapılmışı... ...mizah dozu da yerinde olan... Ee, ...ilk filmde... ...epey bir Amerika... ...böyle bir e, yurtseverliği de mevcut. Bu filmde daha çok yine temelde... E, ...Amerikan karakterler olsa da... ...bir önceki filmden devam eden dünyanın daha fazla birleştiği ve bunun sürekli altının çizildiği bir e, noktaya gelmişiz. Yani bu iki film arasında e, oradan güzel bir e, analiz birileri elbette yazacaktır dünyanın değişiminin bu filmlere nasıl yansıdığını. Gerçi bu filmin bizde vizyona girdiği günün e, Britanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkma referandumunda çıkma e, kararı aldığı güne denk gelmesi ve talihsiz bir biçimde Nigel Farage'ın da bugünü bizim kurtuluşturduk ...kurtuluş günümüz olarak kutlayalım. Zaten Teklifinde dün bulunması. The Sun'ın manşeti kurtuluş günüydü ve resim de tıpkı kurtuluş gününün posterlerine benziyordu. O tabii biraz talihsiz oldu. Tam da film bunun tersini söylerken... Ee... Bir yandan şey biraz kafa karışıklığı var gerçi. Böyle hani her gelene saldırmalı mıyız, böyle mi korunur? Yok aslında öyle değil ama yok yine de saldırmak lazım falan. Bu avatarda da olan biraz ideolojik kafa karışıklığı Hı -hı. burada da var. Hatta benim doktora tezimi yazmamın nedenlerinden biriydi bu film. Yani bu kadar Amerikan patriotik bir filmini neden bir Alman yönetiyor diye çıkmıştım yola. Topka'nı neden bir İngiliz yönetiyor diyerek... Ee... Tam bir cevabım da yok hala ama <gülüyor> yönetiyorlar. Bir mesela şey tezi var. Özellikle Almanlar için Wolfgang Petersen'in de filmleri düşünüldüğünde Air Force One gibi. Onlar kendi ülkelerinde öyle film çekemiyorlar. Hani Almanya'nın tabii biraz problemleri var. Geçmişi o. Geçmişi malum. <gülüyor> geçmişiyle. O yüzden Amerika'ya Hollywood'a gidip daha büyük bütçeyle yapıyorlar diye. Bir de aferin alıyorlar. Evet. E, yine dediğim gibi burada daha böyle bir küresel birleşme durumu var ama... E, İlk filmi bilmeden tabii ki bu film de böyle bir uzaylılar dünyaya saldırıyor filmi olarak seyredilebilir, aksiyonda yerinde ee, yani o şekilde de keyifli olabilir. Ama ilk filmi sevenler için bence çok daha anlamlı olacak. Hatta bir seyredip belki hatırlamak da iyi gelir. Çünkü plan plan taklit edilen e, böyle onun yansıması sahneler var, sözler var. E, ...ilişkiler o kadar da önemli değil aslında bir sonraki nesli daha çok anlatıyor. Çünkü hani buradaki e, pilotlar işte Will Smith'in karakterinin oğlu, başkanın karakterinin kızı... ...bir sonraki jenerasyon olduğu için onları biz dördüz görmemiştik bile. Üç dört yaşlarındalardı ilk filmde. E, ama hani film dili olarak, filmin yaptığı espriler olarak... E, ...ilk filmi hatırlayanlara epey bir keyif verecektir diye düşünüyorum. Yine eklenen kadroda genç nesilde Liam Hemsworth, Michael Monroe ve Jesse Asher yer alıyor. Daha büyüklerden ise William Fichtner, Sheila Ward ve Charlotte Gainsbourg gibi de isimler görüyoruz. Dediğim gibi hikaye yine aynı, dünyayı uzaylılardan kurtarma ve yine işte yine aynı uzaylılar mı? Yine aynı uzaylılar. Çünkü işte. Başka uzaylı yok mu? Başka uzaylılar da var. Ha, Büyüyor güzel, iş. Güzel, karışıyor. Ee, üçüncü filmde daha da karışacak herhalde. Ee, geçen sefer çünkü istediklerini alamadılar dünyanın bütün kaynaklarını. E, emip işte sonra da gideceklerdi. Orada onu yapamadılar. O yüzden geri geliyorlar. Ee, burada evet yani... Düşmanımın, düşmanı, dostum vesairelere kadar uzuyor iş ama... ...oraya e, çok fazla girmeyelim. Eee... Bir detay zaten fragmanda da gösteriyor ona işte ilk filmin meşhur posteri e, Beyaz Saray'ın e, patlatıldığı sahneydi. Burada da işte İngiltere'de, Londra'da ne varsa işte hepsi havaya uçuyor vesaire. Bir yerde de Jeff Goldblum'un karakteri diyor. Bunlar tanınan binaları özellikle parçalamayı <gülüyor> seviyor galiba. Filmin o kendiyle dalga geçer bir yanında e, var. E, i̇şte Goldblum'la babasını canlandıran Judd Hirsch'ün ilişkisi aynı şekilde devam ediyor vesaire. Ee, dediğim gibi bu tip yazlık aksiyon filmi sevenlere bilim kurgu sevenlere bu hafta e, Kurtuluş günü yeni tehdit ilk filmi pek de aratmayan bir şekilde karşımızda. Ee, kurtuluş gününün e, hedef kitlesinin Tık daha gençlerine yönelik ise e, Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows bu hafta itibariyle vizyonda zaten her yer afişleriyle kaplamış durumda. Ninja kaplumbağalar üç boyutlu olarak geri geliyorlar. Gölgelerin içinden bu sefer alt başlığıyla e, 80'ler fenomeni e, Ninja kaplumbağalar aslında. Melis de gayet iyi hatırlar. Ben o zaman da ergen mutant ninja kaplumbağa. ...fikrinin hepsinin çok saçma olduğunu düşünürdüm. Hala evet, da öyle de, düşünüyorum. Ben de hiçbir zaman o tam kavrayamadım... ...onun nasıl çekici olacağını. Ee, evet, 80'lerde televizyonda çizgi dizi olarak... ...müthiş popülerdi. Hani onların sözleri de işte... ...oyuncakları da her bir şeysi de... ...sonra da film olarak geri geldiler bu sefer. Ee, gerçek oyuncular ve tabii bol CGI ile beraber... O da gelmeye de devam ediyorlar tekrar. Dave Green yönetmiş bu sefer. Başrollerde Megan Fox, Stephen Amell, Will Arnett ve Alessandra Ambrosio yer alıyorlar. Ee, bu sefer dört kahramanlar. Neyse ki onların adları sayesinde bir jenerasyon Rönesans <gülüyor> e, ressamlarının adlarını öğrendi işte. Leonardo'lar, e, e, Michelangelo'lar vesaire diye. Evet. İşte yine bir kötüye karşı savaşıyorlar, bir kötü daha çıkıyor karşılarına, krenle e, bir savaşıyorlar. Bir yandan da acaba tekrar insan olma ihtimalleri var mı gibi de bir şey doğuyor. E, yani Ninja kaplumbağaların merakları dışında çok da e, seyirciye hitap edecek bir film değil ama yeterince de var o meraklarından. Ben hala yani ergen mutan. ...Ninja Kaplumbağa fikri üzerine çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bütün bunların bir araya gelip hala cazip olması... ...bugün itibariyle milyon dolarlık filmlere e, şey hazırlaması. E, il, i̇lginç yani, ilginci insanoğlu olarak. <gülüyor> e, bu hafta bu ikisi bizim hakikaten e, büyük bütçeli, bol aksiyonlu... ...ve e, CGI'li filmlerin e, şeyini dolduruyor, <gülüyor> kotasını. Geri kalanlar daha farklı tipte... Filmler Ama şimdi bir müzik arası verelim. Ve Ninja Kaplumbağalar gölgelerin içinden filminde kullanılan yine klasik bir parça dinliyoruz aslında. Soundtrackinde bol miktarda 80'ler parçaları hatta 90'lar parçaları da var. Edwin Starr'dan geliyor War. War. <gülüyor> to me ah! to me Whoa. Whoa. it ain't nothing but a heartbreak Whoa. Whoa. send only to the undertaker dün Star'dan dinledik War bu haftanın yeni filmlerinden Ninja Kaplumbağalar Gölgelerin İçinden de kullanılan e, pek çok klasik parçadan biriydi. Evet bu hafta 6 yeni film var. Demin dediğimiz gibi 2 tanesi böyle büyük bütçeli yaz aksiyon filmlerinden biraz daha ufak filmlerimiz de var. İtalya'dan e, bir film geliyor. L'Attesa The Wait e, ya da Bekleyiş Türkçe adıyla. Piero Messina'nın ilk uzun metraj yönetmenliği bu. Başrollerde de Juliette Binoche, Ludolage, Giorgio Colangeli ve Domenico Di ile yer alıyorlar. E, Juliette Binoche'un canlandırdığı Anna tek başına ıssız bir villada yaşıyor. Bir gün e, oğlu Giuseppe'nin sevgilisi olduğunu söyleyen bir kız çıka geliyor. E, Giuseppe'nin onu Sicilya'ya davet ettiğini söyleyen. E, ...fakat ortada Giuseppe de yok. Janın kim olduğunu da e, tabii ki bilemiyor tam olarak Anna. İkisi beraber Giuseppe'yi beklemeye başlıyorlar. Film premierini geçen sene Venedik Film Festivali'nde yaptı. Orada e, yan ödüllerden Sinis, Fedik, Leon Sindoro gibi çeşitli ödülleri aldı. E, çok da tanıdığımız bir yönetmen değil haliyle ilk e, uzun metrajı olduğu için... Ee, ama özellikle Juliet Binoche severlere bu hafta bekleyiş sinemalarda. Evet e, haftanın eğlenceli yapımlarından biri de Maggie's Plan, Kördüğüm adıyla bizde vizyona giriyor. E, yönetmen koltuğunda Rebecca Miller'ı görüyoruz. Rebecca Miller aynı zamanda ünlü e, oyun yazarı Arthur Miller'ın da. ...kızı Daniel Day-Lewis'in eşi... Eski. Eski eşi, eski. pardon. Olmanın ötesinde e, son dönemde... ...yani oyunculukla da başladığı kariyerine yönetmen olarak e, devam ediyor. Zaten yazarlığı da vardı. Bunun evet. da hem senaryosunu yazmış hem yönetmiş. Daha önce ben şey hatırlıyorum... ...The Ballad of Jack and Rose e, gibi birkaç filmi daha var. E, gördüğümde... E, ...oldukça iddialı bir oyuncu kadrosu bir arada... ...Greta, Greta Gerwig, Ethan Hawke, Julianne Moore ve Bill Hader... Ee, ...bunlar arası Değilip farklı farklı yerlerden bildiğimiz isimler... ...Greta Gerwig'in canlandırdığı e, Maggie karakteri etrafında e, dönüyor olay... E, ...böyle aslında bir romantik komedi şeyi ama klasik romantik komedi klişelerini de alt üst etmesi açısından da iddialı bir film. İşte aşkta bir türlü aradığını bulamıyor Maggie, hayatta bir türlü mutlu olamıyor ilişkilerinde. 30 yaşın artık ortasına gelmiş çocuk sahibi de olmak istiyor. Ne yapacağım, ne edeceğim derken karşısına yakışıklı bir antropolog çıkıyor. Ama bu antropolog... Başka biriyle evli ve ondan çocukları var. Ama işte aşık oluyorlar vesaire falan derken e, karısından ayrılıp Meg ile evleniyor. E, Ethan Hawke'ın canlandırdığı John. E, ancak bir süre sonra e, John'la evliliğin hiç de öyle hayal ettiği gibi bir şey olmadığını görmeye başlıyor Meg. Dolayısıyla hani bu mutlu son bekleyen hani aşk hikayelerinden daha farklı bir hikayeyle karşı karşıyayız. Bu sefer Meggy, John'u ne yapsam acaba diye düşünmeye başlıyor. Arada çocukları da olmuş Meggy istediği çocuğa da kavuşmuş ve hani fragmanda da söylediği için zannediyorum telaffuz etmekte bir sakıntı yok. Eski karısına geri versem ister mi acaba? Onların ideal bir çift olduğunu ikna alıyor çünkü. Onlar tekrar bir araya gelsin, ben de kurtulmuş olurum diyerek bir plan e, geliştiriyor. Maggie'nin planı aslında. Maggie'nin planı arada. oradan geliyor. E, burada e, tabii ki eski karısının da desteğini alması gerekiyor. Julian Moore'un da canlandırdığı iddialı Danimarkalı bir e, antropolog da. E, yine Columbia Üniversitesi'nde bir akademisyeni canlandırıyor. E, Still Alice'dan sonra ikinci defa Julian Moore. Ee, böyle Bir, bir Fahri'yi e, doktora verirler yakında. <gülüyor> yakında. Ee, Karen Rinaldi'nin öyküsünden yazmış Rebecca Miller senaryoyu. Ee, Greta Gerwig'in yine böyle bir otuzlu yaşlar New Yorklu hafif sarsak işte hayatını toparlamaya çalışan kadın tiplemesi biraz fazla yapıştı üstüne ama onu da iyi canlandırdığını biliyoruz daha önceki filmlerden de. Evet, e, Maggie's Plan kördüğüm bu hafta itibariyle vizyonda özellikle farklı tipte romantik komedileri sevenler için. Evet, şimdi Maggie's Plan'dan bir parçayla devam edelim. Ee, Kathleen Hannah ve Tommy Buck'tan e, bir cover dinleyeceğiz, bir Bruce Springsteen e, şarkısını dinleyeceğiz, Dancing in the Dark. <Gülüyor> 4.9 Açık Radyo'da Sinefi programı devam ediyor canlı yayında ve dinlediğimiz parça Dancing in the Dark'tı. Bruce Springsteen'in ünlü parçasını Kathleen Hanna ve Tommy Buck tarafından yorumlandı. Haftanın yeni filmlerinden Maggie's Plan'de kördüğümde kullanılan parçalardan biriydi. Evet bu hafta bir tane yerli yapımız var. Bir TRT yapımı e, MUNA. E, yönetmen Serdar Gözelekli başrollerde Leyla Göksun, Durgay Aydın, Kaan Çakır ile Pınar Balkış Yer alıyorlar. Ee, bir TRT yapımı ama aslında Filistin'de geçiyor. Buna da e, küçük bir kız çocuğu e, Gazze'de e, bir gün bir akşam evine e, İsrail askerleri geliyor saklanıyor ve çıktığında evde kimseyi bulamıyor bir daha. Onları aramak üzere ailesini bulmak üzere sokağa çıktığındaysa onu bulanlar e, Türkiye'den oraya gitmiş olan gönüllü askerler e, pardon doktorlar. Evet TRT son dönemde e, yapımcılığa da başladı ama işte daha ziyade hani televizyon filmi e, kıvamında e, filmler olduklarını söyleyebiliriz. Hani öncelikle bir vizyona sokuyorlar önden daha sonra televizyonda da TRT ekranlarında boy gösterecek filmlerden biri. Evet son olarak da bir animasyonumuz var bu hafta. Bir Meksika e, Amerika ortak yapımı ve e, bu bütçede ilk defa böyle büyük bir animasyon ortak yapımı yapılmış. El Americano The Movie süper papağan filmi olarak oynuyor bizde. Ricardo Arnaiz ve Mike Kunkel yönetmişler. Bir İngilizce bir İspanyolca olarak seslendirilmiş. E, Türkçe seslendirenleri bilemiyoruz. E, dağıtımcı şirket duyurmadı. ...orijinallerde Edward James Olmos, Cheech Marin, Rico Rodriguez, Kate Del Castillo ve İspanyolca kökenli olmayan Lisa Kudrow yer alıyorlar ki Kudrow İspanyolca'da da kendisi seslendirmiş... E, Koko adlı genç bir e, papağanın hikayesi Meksikalı. E, bir aile sirki var ailesinin ama o pek de meraklı değil sirki. Televizyonda El Americano, el Americano adlı e, bir kahraman papağanın hikayelerini seyredip duruyor. Ama e, sirkin başı belaya girince bir takım işte... E, ...kabadayılar gelip sirki devralmakla tehdit edince babasını... ...o da gidip bu El Americano'dan, Süper Papağan'dan yardım istemeye karar veriyor Hollywood'a giderek. Yola çıkıyor ama tabii bu tür filmlerde genelde olduğu gibi... ...esas kahramanın kendisi olduğunu da bir noktada fark edecek bu genç papağan. Evet, yeni bir pazara açılmaya çalıştığını görüyoruz Hollywood'un bir taraftan şeyi üzerinden... Yani vasat nitelikte e, animasyonlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. El Americano'nun bu hafta itibariyle vizyona girdi. E, şimdi bir müzik arası vereceğiz tekrar e, haftanın e, sinema dünyasından haberlerine geçmeden önce. Biraz üzücü bir haber bu aslında. E, geçen hafta biz programı yaptıktan sonra pazar günü e, üzücü bir haber aldık. E, Hollywood'un çok genç oyuncularından e, biri. Anton Yelçin 27 yaşında e, bir araba kazasında hayatını kaybetti. Yelçin hakkında birazdan birazcık daha detaylı konuşacağız ama... ...kendisinin e, en son yer aldığı filmlerden biri olan Star Trek Into Darkness 2013 yapımı... ...Star Trek filminde Anton Chekhov rolüyle karşımızdaydı. E, o filmde kullanılan bir parçayı dinleyeceğiz şimdi. E, Albert King seslendiriyor... Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. Robert i dinledik Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. Det har Star Trek Into Darkness ta parçalardan biriydi från en av Star trek dizisinin filmlerinin Den andra och den här JJ Abrams'ın tekrar här är en ny uppförd av JJ Abrams. Den här ...anısına çalıyoruz... ...ve en gençlerinden biri Antonio Yelçin... ...27 yaşında, 3. filmde de... ...göreceğiz kendisini, çekimleri bitmiş... Ee, ...bir araba kazası ve... ...hani hiç de... E, ...beklenmeyen bir şekilde zira... ...arabanın... E, ...bir problemi e, nedeniyle... ...kayması nedeniyle... ...çok e, şanssız bir şekilde... ...hayatını kaybetti... E, ...dediğimiz gibi daha 27 yaşındayken... E, Rusya doğumlu fakat Amerika'da büyüyüp orada e, adını duyuran genç bir oyuncuydu. E, hatta yakında kendi yönettiği bir filmde de e, hani artık yönetmenliği de deneyecekmiş. Önümüzdeki haftalarda hatta çekimlere başlıyormuş. E, o da mümkün olmayacak haliyle. Evet çok üzücü. Ben hakikaten 2007 yapımı Charlie Bartlett'teki haliyle e, hatırlamaya devam edeceğim. Çok genç filmde. E, haliyle orada e, çok üzücü bu kadar genç yaşta pisipisine e, bir e, ölüm olduğunu söyleyebiliriz e, onun dışında sinema dünyasından haberlere bakacak olursak bu hafta e, gerçi bir gösterim daha var bizim e, hatırlatmak istediğimiz Pera Film'de e, Onur Haftası e, kapsamında e, gösterimler olacak 24-25 yılında e, Haziran tarihli başladığı başladı, geçtiğimiz başladı. günlerde evet. bu kalanları biz duyuralım size. Ee, bugün yetişebilirseniz saat 8.00'de Rüzgar Boşkin'in belgeseli Diren Ayol gösterilecek. Ee, yarın ise e, saat 1.00'de Veşarti Gizli Ali Kemal Çınar'ın e, İfte premierini yapan ve ödüller alan filmi. Eee 3.00'te Urikebe Öneş'in Çürük adlı belgeseli. Ve 5'te tekrar Rüzgar Buşkin'in e, Direna Yol belgeseli gösterilecek. Bu e, yarın birdeki gizli ifte görmeyenler için özellikle e, hatırlatmak istiyoruz. Bu sene hakikaten en çok konuşulan filmlerden biri haline geldi. E, çok farklı bir yerden, çok bir yandan sessiz sakin, bir yandan müthiş bir mizahla e, yaklaşıyor bir e, hatta e, hani... ...queer sinema için bırakın Türkiye'yi dünyada milat olabilecek filmlerden biri bile diyenler var. Ee, i̇yice heyecanlanıp <gülüyor> ama hakikaten görmeye değer e, bir film e, gizli. Çok da fazla bir şey söylemek istemiyoruz hakkında. Hı hı. E, beklenmedik yerlere gidiyor çünkü. Yarın bir de pera filmde gösterilecek. Evet, e, onun dışında sinema dünyasından haberler demiştim. E, bunlardan bir tanesi şeyle alakalı, sinema eleştirmenliğiyle alakalı... ...sinema yazarları e, bizi de ilgilendiriyor dolayısıyla. E, Rotten Tomatoes web sitesini e, dinleyicilerimizin bir kısmı biliyordur. Çürük Domatesler sitesi. Böyle bir meta aslında, veri toplanan bir site. O... E, Orası e, tarafından Center for the Study of Women in Television and Film merkezi için e, televizyon ve sinema dünyasında e, kadın çalışmaları merkezi için yapılan bir araştırmada. Sinema eleştirmenliğinde, sinema yazarlığında da e, ciddi bir erkek e, egemenliğinin ağırlığının olduğu dikkati çekmiş. E, sinema yazarlarının %73'ünü erkeklerin oluşturduğu kadınlar ise sadece %27'sini e, teşkil ettiğini belirtiyor e, bu araştırma. ve hani Bu minvalde de aslında hem film okumalarında hem de kadın kahramanlar, kadın e, hikayelerine yönelik e, bir takım önyargıların e, daha sinema eleştirmenliğinde e, rol oynadığını gösteriyor. İlginç veriler. Evet ben Türkiye'yi biraz düşünüyorum şu anda da hatta şöyle hızlıca bir sayınca SİAD üyelerine baktığımızda 35 kadar e, kadın üye görünüyor 90 küsurluk e, dernekte. E, bu ortalamaya göre daha iyi bir yerdeyiz. 3'te 1 gibi 3'te e, 1'in biraz üstü gibi bir yerde e, ki daha genç jenerasyona baktığımızda daha fazla kadın sinema yazarı görmek mümkün değil. Kadın erkek eşitliğinde dünya ortalamasından daha iyi yerde olduğumuz az sayıda yerden biri olabilir bu. Evet ama hani bu meselenin ne kadar sorunlu olduğunu da e, yine de gösteriyor bir biçimde. Yani global bir sorun olduğu Tabii. çok net ortaya çıkıyor. Zaten sık sık konuştuğumuz bu e, kadın sinemacıların da sayısının az olması e, geçtiğimiz hafta. New York eyaletinin bu konuda özel bütçe ayırması haberinden de bahsetmiştik. Bu tartışılmaya devam ediliyor. Evet. E, onun dışında e, sinema dünyasından e, haberlere bakacak olursak kadın yönetmenler demişken hemen e, Hollywood'un belki de en ünlü kadın yönetmeni Kathryn Bigelow aynı zamanda Oscar alan tek kadın yönetmen, yönetmenlik Oscar'ı alan. Ee, yeni filmini hepimiz merakla bekliyorduk Zero Dark Thirty'den sonra e, o epik filmi e, Osama Bin Laden'in peşinde e, Amerikan e, şeyim ordusu ve istihbaratının e, macerasını anlattım. E, bu sefer 1960'ta Detroit'te gerçekleşen e, isyanlar ayaklanmalarla ilgili e, bir film çekiyor ee, Ve filmin başrollerinden birini John Boyega'ya verdiği açıklandı bu hafta içerisinde. Boyega son dönemde yıldızı ciddi parlayan oyunculardan biri. Her yerde karşımıza çıkıyor artık. Evet Star Wars'ın yeni e, genç kahramanı İngiliz bir oyuncu bu arada. Her ne kadar Detroit e, ayaklanmalarını e, canlandıracaksa da 1967'de beş gün boyunca süren e, Ee, bu ırksal hı hı. gerilimlerin sonucunda e, Amerika'da çok e, önemli bir dönüm noktası sayılan e, olayları e, demin konuştuğumuz gibi Almanlar işte Amerikan filmi, Amerikan hikayesi anlatıyor. İngilizler Amerikalıları zaten oynuyor başından beri. E, bu da bir diğer örneği olacak. E, Catherine Begalo'nun yöneteceği filmde henüz adı Detroit projesi olarak geçiyor Boyega aynı zamanda Devamı çekilen Pacific Rim'de de e, İkincisinde başrol alacağı da açıklandı Guillermo model Toro'nun e, Büyük bütçeli yapımında yani Sadece Star Wars değil Başka büyük bütçeli filmlerde de Karşımıza çıkmaya devam ediyor yeni dönemde Evet bir yandan da Sahneye de çıkacak Londra'da e, sahnede de e, Görmek mümkün olacak kendisini Evet çok kapsamlı oyunculardan biri. E, bir güzel haber de e, benim sevdiğim e, yönetmenlerden biri Sarah Pauli'den geliyor ve son dönemde sadece sinema değil televizyon içinde işler yapan yönetmenler, senaristler ekibine Sarah Pauli de katılıyor. E, ünlü Kanadalı e, Yönetmen ee, bu sefer Margaret Atwood'un 1996 yılında çıkan kitabı *Alice Grace'i e, Netflix için e, televizyona uyarlayacak Evet Polly aslında e, yazarlığını ve yapımcılığını üstleniyor Mary Harron'la beraber çalışacak American Psycho'nun yönetmeni O da e, son 10-20 yılın bence en iyi roman Hı -hı. uyarlamalarından biriydi Market Atwood bildiğim kadarıyla pek de uyarlanan bir yazar değil... ...çok kolay da değil filmlerini uyarlamak böyle hafif distopik dünyalarda sık sık geçtiği için. Ama bakalım The Handmaid's Tale önümüzdeki aylarda muhtemelen gelecek sene izleme şansımız olacak. Bu hikayenin ilginç tarafı aslında bir suç hikayesi olması ve gerçek karakter Grace Marks'ı anlatıyor aslında. Margaret Atwood bir yani şey sonuçta hapis yatan bir katilin hikayesi. Dolayısıyla en son Stories We Tell'ini izlemiştik Sarah Polley'nin belgesel türünde çekmiş olduğu bu altı... ...bölümlük bir mini dizi olarak yapılıyor... ...o yüzden yine ilginç bir şeyle... ...karşımıza çıkacaklar gibime geliyor... ...hem gerçek hayat hikayesi hem Margaret Elwood'un... ...onu işleyiş biçimi üzerine... E, ...hepimiz merakla bekliyoruz... ...evet... E, ...bir ölüm haberi daha var... ...geçtiğimiz haftadan gelen... E, ...bu sefer Avustralya'dan... ...Avustralya Yeni Dalga Sinemasının... ...en önemli isimlerinden biri... ...Paul Cox... 70, ...76 yaşında hayatını kaybetti... 1970'lerdeki o Avustralya'nın 70'ler 80'lerde Avustralya'nın Peter Weir gibi işte bu tam da daha sonra çoğu da aslında Hollywood'a geçen Paul Cox pek bunu yapmadıysa da böyle bir anda dünya haritasına dünya sinema haritasına Avustralya'yı oturtan jenerasyonun en önemli isimlerinden biriydi Paul Cox. Paul Cox tam tersine. Aslında hani Avustralya'dan Hollywood'a gitmek değil Hollanda'dan Avustralya'ya giden e, ilginç bir karakter e, Hollanda doğumlu orijinal adı da farklı bildiğim kadarıyla e, e, o yüzden e, ismini de değiştirmiş Avustralya'ya gittikten sonra. Ee, ama özellikle hani 80'lerde çektiği 83 yapımı Man of Flowers*, 82 yapımı Lonely Hearts, e, o dönem Avustralya bağımsız sinemasını değiştiren filmlerden. Şimdi e, 82 yapımı Lonely Hearts'da e, filmde anlamlı bir yeri olan, tekrar tekrar kullanılan e, ve filmin başrol oyuncuları tarafından da seslendirilen e, bir klasik parçayı dinleyeceğiz. Bye Bye Blackbird. Biz şimdi Peggy Lee versiyonu dinliyoruz Paul Cox için. Pack up all my cares and woe Here I go Singing low Bye-bye Black where somebody waits for me sugar sweet so is he Like Bye-bye. İngiliz'den dilinedik. Bye bye Blackbird. Lonely Hearts filminden geldi. Paul Cox'un filmlerinden biriydi bu. Ee, Paul Cox da e, geçtiğimiz hafta 76 yaşında bizlere veda etti. Ee, programımızın sonuna yaklaşırken son 1 2 haber için İngiltere'ye dönüyoruz. Britanya'ya. Ama daha çok İngiltere'ye dönüyoruz aslında. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir süre sonra Britanya'da bir şey kalacak mı ondan da çok emin değiliz gerçi ama. <gülüyor> evet bugünün haberi olarak zaten sabahtan beri e, Britanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkması konuşuluyor. Ee, bu konuda zaten geçtiğimiz haftalarda e, Yeşim'de paylaşmıştı. Sinemacıların e, işte kültür endüstrisinden e, gelenlerin e, dikkati çektiği Avrupa ile ortak yapımlar, Avrupa'dan gelen fonlar... ...bütün bunların tehlikeye gireceği e, durumu vardı. Bugün Screen Daily'de bu konuda e, bir yazı çıkmış... Bu sonucun çıkış sonucunun e, televizyon ve sinema sektörü için ne kadar e, zararlı bir şey olacağı ve ne kadar e, tehlikeye düşecekleri konusunda e, televizyon kanalı ITV'nin e, hisseleri e, dün geceden dünden beri yüzde on dokuz düşmüş. Sky'in hisseleri de %8 düşmüş. İşte Pound'un düşmesinin ayrıca etkileri var ama tabii ki bir yandan da bütün bu e, Avrupa'yla ortak yapımlar, işte fonlar tabii ki bunların bir kısmı Avrupa dışına da e, Avrupa Birliği'nin dışına da açık Örimaj gibi e, Türkiye'nin de dahil olduğu e, fon yapıları var. E, ancak mesela işte Medya e, fonu gibi e, ki genelde işte bir Avrupa Birliği içinden bir dışından başvuru olabiliyor vesaire. Bütün bunlar da artık Avrupa Birliği dışındaki kişi olarak kalacak e, Britanya. Ve e, yani İngiliz sineması, Britanya sineması e, hele hele İngiliz dışındaki daha küçük sinemaların e, İskoç sineması gibi işte Galler sineması gibi varlığını ne kadar... Bu fonlara e, borçlu olduğunu düşündüğümüzde hakikaten çok ciddi bir problemle yüz yüze olacak gibi görünüyor önümüzdeki senelerde. E, Britanya film endüstrisi. Evet, e, hazır İngiltere'ye geçmişken oradan bir yapım haberiyle tamamlayalım. Bugünkü programımızı e, İngiliz sinemasının doğayanlarından e, Judy Dench tekrar e, Kraliçe Victoria olarak karşımıza geliyor. E, hakikaten hani... ...kadrolu Victoria diyebiliriz kendisine... ...hani başkasına verilmiyor o rol... Ee, ...Mrs. Brown filminde... ...son derece başarılı bir biçimde canlandırmıştı zaten... ...Kraliçe Victoria'yı... ...ki e, Mrs. Brown filminde... E, Yanında çalışan yani sarayda çalışan e, uşaklardan biri olan Mr. Brown'la... ...birazcık da tartışmalı yakın ilişkisini e, ele e, alan bir filmdi. Ve hani Kraliçe'nin daha insani yüzünü göstermesi açısından. Bu sefer e, yönetmen koltuğundan... Yine İngiliz sinemasının, Britanya sinemasının en önemli yönetmenlerinden biri Stephen Frears var. Ee, daha önce e, Mrs. Henderson Presents ve Filomena'da da beraber çalışmıştı Dençli. Bu sefer Shrabani Basu'nun kitabı Victoria and Abdul The True Story of the Queen's Closet Confidant romanından uyarlanıyor. Mr. Brown sonrası dönemde e, Kraliçe Victoria'nın e, bir başka yakın sırdaşı oluyor. Hindistan'dan gelen genç bir uşak e, sarayda e, Abdül adını taşıyor. Kitabın adı da zaten Victoria ve Abdül. Bu ikisinin gerçek hikayesini anlatıyor. Dolayısıyla bu sıra dışı arkadaşlıkları, dostlukları ele alması açısından e, yine bence başarılı bir e, dönem filmiyle karşımıza gelecek. Frears e, Dench ikili isim. E, Frears Ee, ...en son Florence Foster Jenkins filmini çekmişti. Meryl Streep'in başrolünde oldu. Bizde vizyona girmedi tabii ki. Ee, bu tarz filmler artık Türkiye'de nedense... ...vizyona girme şansı pek bulamıyor. Ee, ancak hani DVD'den veya başka... E, ...biçimlerde bulup izleme şansımız var. Evet... E, İngiltere'ye gitmişken diyelim o zaman yine e, Jodie Dench'le veda edelim bu haftaki programımıza. Filmlerinde pek şarkı söyleyen biri değil kendisi. O tarz roller almıyor. Ama 2010 senesinde BBC Proms'da e, Stevenson Time'ın müzikali A Little Night Music'ten e, meşhur bir parçayı seslendirmiştim. Sending the Clowns. Onu dinleyerek veda edeceğiz birazdan size. Evet, teknik masada Feryale ve bu haftaki program destekçimiz Belgin Demirbağ'a da çok teşekkür ediyoruz. Är det inte I sejrlar. I Jesus Don't you approve? Finally, knowing the one that I wanted was yours. Making my entrance again with my usual flair, sure of my lines, no one Love fast my fault I fear I thought that you'd want what I want. Sorry, my dear, and where are the clowns? There ought to be clowns. Don't bother, they're here. Isn't it queer? Losing my timing this late in my career. And where are the clouds? There ought to be clouds.